Bismillah, Elhamdülillah ve vesselamu ala Resulillah, Esselamu aleyküm ve Rahmetullah Evet, sevgili kardeşler ezan okuncaya kadar e cehenneme bir uğrayıp çıkalım. <gülüyor> Konumuz cehennem olacak. Cehenneme uğramayan da olmayacak e aslında. E cehenneme ve minkum illa variduha yani oraya uğramadan geçiş yok ama bizim Kur'an bütünlüğünden anladığımız eğer cennetlik olmasaydınız gideceğiniz yer burası olurdu diyerek bir başka şeyle karşılaştırılınca elindeki olumlu veya olumsuz kendisine düşenin büyüklüğü daha takdir edilir. Ee, Cehennemlikler de cenneti gördükleri zaman ne kadar büyük nimetten mahrum olduklarını anlayınca azabın dehşeti daha büyük olacak onlara. İşte bizim de inşallah cennete e, Allah e, nasip eder, cehennemi görmemiz de öyle olur. Ee, geçen hafta cennetten bahsetmiştim, bu haftada inşallah biraz cehennemden bahsetmeye çalışayım. Ee, Kur'an-ı Kerim zaten e, ısrarla ikisi arasında denge kurarak bir taraftan cehennemle uyarıp bir taraftan cennetle müjdelemeyi korkutma ve teşvik etmeyi öne çıkartır. Böyle bir usul kullanır. Efendim, Kur'an-ı Kerim'de sık sık hemen her sayfada cehennem tablolarıyla ilgili bazı gözümüzün önüne canlı gibi gelen olayları Kur'an-ı Kerim hatırlatır. Bu dünyanın bir de öteki tarafı var. Yaptıklarımız karşılıksız kalmayacak. Dolayısıyla burada eken ahirette biçecek. Olumlu ve olumsuz. Her iki yönü de geçerli. Zerre kadar hayır işleyen karşılığını gördüğü gibi zerre kadar şer işleyen de onun karşılığını görecek kuran evet. Kur'an'ı Kerim cehennemle ilgili fiziki cezalardan bahseder ama e, bu fiziki cezaların ötesinde esas ceza psikolojik cezadır. Yani nimetlerden mahrum olmak, e, e, Allah'ın cemalini görmemek, e, e, Allah'tan ve onun e, ihsanından uzak bir e, ölümsüz bir hayat yaşamak e, azaptan çok daha büyük psikolojik azaplar getirir. Yani olayı sadece bir yanma ateş olarak ele almayalım. Cehennemin zaten çok çeşitli e, cezaları var. E, mesela zemherir der Kur'an-ı Kerim. E, çok soğuk bir azap da e, cehennemdeki azap çeşitlerindendir. E, ateş kadar e, soğukla azaba e, duçar olmak da var. E, yani zevk alırız biraz yediklerimizden. E, sadece ihtiyac için yemeyiz. Hoşlandığımız için de yeriz. Orada ise yenilen içilen e, gıdaların e, insana e, çok büyük bir eziyet vermesi. Türkçe'de zıkkım denilen zakkum gibi yiyeceklerin, darya denilen dikenli yiyeceğin, kan, irin, kaynar su gibi içeceklerin mecburen gıda olarak alınma ihtiyacında ayrıca bir azap vesilesi olduklarını hatırlayalım. Mümkün dünyada haram helal demeyip ee, yeme içme konusunu zevk haline getiren e, içkisiz veya haramsız sofraya oturmayan insanların e, bu yiyip içtikleri ahirette bu tür e, azaba sebep olacak yeme içmelere dönüşebilecektir. Ee, niye cehennem var? Niye cennet var? Cehennem büyük bir nimettir. Allah şer olarak bir şey yaratmamıştır zaten yani yaratılanların şerre dönüşmesi insanın eliyle olmuştur. Cehennemse ise bir nimettir, bir lütuftur. Eğer cehennem olmasaydı bizim Allah'a yakınlığımız bu kadar kolay olmazdı. Cehennemden korkmamış, terbiye etmemiş nefislerimizi ve mümkün azdıkça azan, ezdikçe ezen insanları üzdükçe üzen bir konuma düşmüş olabilirdik. Ee, yani e, cehennem bir terbiye unsuru olarak hepimizde büyük bir e, motivasyon unsuru ol, olduğunu, e, onun korkusuyla yer yer, e, bazı günahlardan uzak kaldığımızı düşünelim. Evet. Dolayısıyla cehennem e, büyük bir nimettir. Ayrıca ee, Müslümanlara ve esas da İslam'a karşı zulmeden kimselerin cezasının verilmesi e, Müslümanlara yönelik büyük bir e, lütuftur, nimettir. Yani yapılanların e, kimsenin e, yanına kar kalmayacağı e, dünyada e, haksızlık yapanların eziyet edenlerin e, işkencelerle, katliamlarla yeryüzünü fesada uğratanların Dünyada cezasız kalsa da ahirette mutlaka cezalarını görecekleri bir anlayış insanları daha huzurlu, daha mutlu eder. Evet. Cehennemin yedi tabakadan meydana geldiğini, yedi ayrı kategoriye ayrıldığını, insanların küfürlerine, şirklerine ve isyanlarına, zulümlerine göre e, ayrı ayrı e, azaba e, düçar olacaklarını biliyoruz. Evet, bu cehennem tabakalarını Kur'an-ı Kerim cehennem, cehim, haviye, hutame, ceza, se'ir, sakar şeklinde ifade ediyor. E, demek ki e, cehennemlik olanların hepsi eşit azap görmeyecekler. Kendi isyanlarına, küfürlerinin şiddetine, insanlara verdikleri zarara, ziyana göre farklı azaplara muhatap olacaklar. Tabi cennetin de sekiz tabaka olduğunu ayrı ayrı derecelere göre farklı kategorilerde insanlar ödül alacakları yine Kur'an'dan anladığımız husustur. Evet sevgili arkadaşlar, dünyada yer yer eğleniyoruz, geziyoruz, tadıyoruz bazı nimetleri. Dünya lezzetleri, eğlenceleri, ziyafetleri, keyifler, tatiller, eğlenceler önemli olabilir. Ama cehennem olmamış olsa. Cehennem varsa yatlar, katlar hiç kıymetli kabul edilmez. Yani Az sonra şiddetli bir ceza göreceksek, işkenceye muhatap olacaksak, şimdi verecekleri küçük bir ikramın ne faydası vardır, ne katkısı vardır? Tercih eder miyiz? Azıcık bir sevinmeyi ve sonrasında çok büyük bir işkence çekmeyi. İşte dünyada haram eğlenceler de, isyan olarak değerlendireceğimiz günahlar da belirli bir lezzet verse bile sonunda cehennemi düşündüğümüzde hiç de önemli olmadığı kıymetli olmadığı değerlendirilmeli. Evet. Cennet ve cehennem olmasaydı o zaman hayat da çekilmez olurdu cennetin cehennemin olmadığı bir dünya hayatı. Sonu boş. Sonu yokluk. Sonunda ne ödül var, ne ceza var. İnsanı daha çok azdırırdı bu anlayış. Zapt edemezdik. Cehennem yoksa der insan, niye günah işlemeyeyim ki? Niye başkasının zararına da olsa kendi çıkarımı düşünmeyeyim. Evet. İstismar etmeye çok müsait insan. Dolayısıyla azap olmamış olsa dünya cehenneme dönerdi. Daha çok. Ahiretteki cehennem olmasaydı. Cehennem varken Müslümanım diyenler bile kendilerini o kadar frenleyebiliyor veya frenlemek için yeterli gayret sarf etmiyor. Hele cehennem olmasaydı. Evet, cehennem iyi ki var. İyi ki var. Dünyaya gezip tozmaya, gülüp eğlenmeye, nefsimizin istediği her şeyi yapmaya, dünyadan kâm almaya gelmediğimiz böylece belli olmuş olacak. Evet, cehennem olmasaydı insan azdıkça azacak, ezdikçe ezecek. Böylece sınavın çileli zevki ortaya çıkmayacaktı. Allah Resulü e, kahkahayla gülen bir topluma rastladı. Sahabelerden bir grup. Mümkün ki birisi fıkra gibi bir şey anlatıyordu. Onlar da e, boş bulunmuşlar ve sesli bir şekilde gülmeye başlamışlardı Resulullah şöyle buyurdu aranızda cennet ve cehennemden bahsedildiği onu duyduğunuz bildiğiniz halde hala böyle gülebiliyorsunuz ha Rabi diyor ki oradaki insanların hiçbiri hayatları boyunca dişleri gözükecek kadar gülmediler bu peygamberin hatırlattığı aslında bir ayetin hatırlatmasıdır. Ferihal muhallafun bi makadihim hilaf rasulillah diye başlayan Tebe suresindeki ayet. Onlar oturmakla savaştan cihattan kaçmak, uzaklaşmakla sevindiler. Ve dediler ki ve kalıyor Latin filofilhar. Bu sıcakta savaş mı olur? Dolayısıyla çok fazla sıcak var, güneş var. Savaşında bir sürü zorlukları, zahmetleri, sıkıntıları. Bu sıcakta yer yer oluş tutmayan, yer yer bazı zahmetli işler yapmayan veya zahmetli işleri var diye bazı görevlerini ihmal eden insanlar savaş olsa ne olacak tabi. O günkü savaş şartları. Sırtında kaç kiloluk yük taşıyacak. At ve deve bulamayanlar yaya kim bilir yüzlerce kilometrelik yol kat edecek. Kılıçla can tehlikesi yüzde yüz olarak karşı karşıya düşmanla mücadele edecekler ve öyle dediler ve ayetin devamı kul naru cehenneme eşet duhara levkanu yefkahun de ki cehennem ateşi çok daha sıcaktır eğer onlar bilmiş olsalar ve ayetin devamı feliat hakü kalilen vel yepkü kesira cezaen bir makânu bu onlar cihattan, savaştan uzak kaldıkları için ve bu uzak kalmalarına sevindikleri için bundan sonra çok az gülsünler ve çok ağlasınlar. Yani başlarına gelecek sıkıntıdan dolayı şimdiden böyle hazırlansınlar der. Evet biz sanki cenneti garanti görmüş Cehennemden uzak olmayı sanki kesinmiş gibi değerlendirmiş ve o yüzden de gayet rahat, günlük işlerle oyalanabilen, yer yer kahkahalarla gülebilen, eğlenebilen bir konuma düştük. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki cehennemin hapishane kadar insanlar üzerinde korkutucu etkisi kalmamış cehennemin 62 bin lira, 62 lira kadar 62 liralık bir ceza kadar yaptırım gücü olmayan bir konuma düşmüş. Evet. İnsanlar gayet rahat ahirete, cennete, cehenneme inandığını söyleyen kimseler Allah nasıl olsa yakmaz bizi diyebiliyorlar. Sanki kesin bir belgeleri var. Veya ne olacak yanıp çıkarız çok basit bir şey gibi diye düşünebiliyorlar ee, 30 sene hapis cezası var desen ya yatıp çıkarsın ee, demiş olsan kolay kolay razı olmazlar karşılığında ne verirseniz pek fazla cazip gelmez ee, bak yatıp çıkacaksın canım ebedi değil müebbet değil 20 sene yatıp çıkacaksın desen. Ama cehennem o kadar önemli görmüyorlar. Ee, yanıp çıkarız diye biliyorlar. Halbuki bir kibrit ateşine ocakta yanan bir ateşe bir saniyelik bir eli değmiş olsa e, nasıl acı çekiliyor, e, nasıl pişmanlık duyuyor insan. Evet. 60 liralık değeri yok dedim. E, toplu yerlerde sigarayı Allah için terk eden e, hemen kimse e, yok idi. Yani ben bir kahve bilmiyorum ki e, bir hoca veya bir Müslüman davetçi anlatsın, sigara haramdır desin de kahvedekilerin tümü sigara içmesin. Böyle bir şeye şahit olmadık. Ama ne zaman devlet 62 lira cezası var dedi kahvelerde bile sigara artık içilmez hale geldi. Yani bir haram, bir günah, bir cehennem insanlara pek etki etmiyor ama 62 lira ceza bu kadar alışkanlıkları bıraktırabiliyor. Evet. Ben tekrar edeceğim sözümü. Cehennemin 62 liralık ceza kadar yaptırıcı gücü kalmamış insanlar nazarında. Bu insanlar gerçekten cennete cehenneme iman ediyor mu dersiniz? Etseler bu kadar önemsiz görürler miydi? Evet. Kur'an-ı Kerim öyle diyor. Ve nasimen nâsimen yâbudullâhe alâ harf. İnsanlardan bir kısmı Allah'a dilin bir ucuyla inanırlar, dilin bir ucuyla ibadet ederler. Yani geçiştirirler, formalite icabı gibi. Miş gibi yaparlar. Evet. Cehenneme inanmış gibi yapıyor insanlar. Yani şu sokaktaki isyan eden her şeyiyle Allah'a kulluk yapmadığını haykıran kıyafetleriyle, yaşayışlarıyla, davranışlarıyla Allah'tan uzak yaşayan insanlar gerçekten cennete, cehenneme iman ediyor mu dersiniz? Evet. Kibrit ateşine dayanamayan insanımız cehenneme çok sabırlı, çok dayanıklı gibi gözüküyor. Küçük bir yanık bazen günlerce nasıl acı çektiriyor hepimize. Evet. Yani başka türlü acı yanında yanmanın acısını hemen hepimiz şu veya bu şekilde bir yanlışlık yaparak tatmışızdır. O yüzden yakma ile cezalandırmak sadece Allah'a aittir. Bir varlığı, bir eşyayı daha doğrusu bir canlı varlığı ne yapamayız? Ateşle cezalandıramayız. Yakamayız. Yakmak, yakarak ceza vermek sadece Allah'a aittir. Hatta bu vesileyle söyleyeyim, bazıları Kuran sayfalarını sözgelimi yırtık bir musaf var, bazı sayfaları kopmuş. Onu ne yapmak? Korumak amaçlı yakarlar. Halbuki fıkıh kitaplarında ifade edilir ki Kuran sayfaları yakılmaz. Yakma bir ceza sistemidir çünkü. Kaldı ki sayfa tümüyle de yanmaz. Bazı yazılar yine yanmamış vaziyette kalır. Bu tür sayfaları yakmak yerine ayak değme, değmeyen bir toprağa kazıp altına gömmek daha tavsiye edilen bir husustur. Ve hiçbir hayvana da ceza niyetiyle yakma cezası verilmez. Tabi insanlar hele hiç yakılmaz. Her ne kadar Suriye'de bu tür cezalara maalesef günümüzün insanları şahit olsa da bu İslam ve insanlığın onaylayacağı bir ceza değildir. Evet. Meşhur bir e, atasözü vardır. Hepimiz biliriz. Nush ile uslanmayanı etmeli tektir. Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir diye. Yani nasihat ile e, uslanmayanın verilmesi gereken cezası kınanmaktır. Tekdir edilmek, ayıplanmaktır. Onunla da kişi yola gelmiyorsa cezalandırılmalıdır anlamında. Evet. İnsanlarımız maalesef koşar adım cehenneme doğru gidiyor. Yarış var sanki orada. Büyük bir ödül varmış gibi cehenneme doğru bir yarış içerisinde. Kim daha büyük cehenneme gidecek, kim daha fazla azap görecek, bu yarışın içine katılmış insanlar. Hayra doğru değil, şerre doğru, cezaya doğru büyük bir yarış var. Yani faizle ilgili koşuşturmalar, efendim haram helal demeden para kazanmak için her türlü hile ve e, yanlışlığı yapmalar, e, haram helal dileme de, demeden e, kazancı e, harcamalar e, ve nice Allah'a isyan eden tavırlar e, cehenneme doğru bir yarışın olduğunu gösteriyor. Evet, depreme karşı bir bombo ihtimali olan bir eşyaya karşı efendim bir yangına karşı kazaya karşı tedbir almayı insanlar gayet mecbur gibi gördüğü halde cehenneme karşı ne kadar tedbir aldıklarını sormak sorgulamak gerekiyor. Evet şu dünyanın yaz sıcağından rahatsız olan e, güneş altında durmaktan kaçan insan e, cehenneme nasıl dayanacak? E, onun muhasebesini yapması gerekiyor. E, mümkün e, bir ay sonra ev kirasını nasıl ödeyeceğini, hasta olursa, e, bir ihtiyacı olursa e, nasıl tedbir alacağını düşünen insanlar Allah'a borcunu hiç hesaba katmıyor e, ve kendi yaptıkları, e, suçun yarın neye dönüşeceğini hesap etmiyor. Evet. Büyük ihtimalle hepiniz televizyonlardan yanardağ lavlarının nasıl püskürdüğünü görmüşsünüzdür. Taşların, kayaların, madenlerin eriyip su gibi aktığına şahit olmuşsunuzdur. Yani tabi o tablolar muhakkak hepimizi cehennemle, e, onu kıyas etme ile baş başa bırakmıştır. Taşların bile nasıl eriyip lavlara dönüştüğü bir durumda, e, yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemden ehlinizi ve kendinizi koruyun ayetlerini bir verelim. Evet. E, Annelerin, babaların evlatlarıyla alakalı merhametleri onları cehennemden uzaklaştıracak şekilde olumlu merhamete yöneltmeli. Yoksa daha gençtir, yapmasa da olur veya bazı suçları işlese de olur demek cehenneme doğru onları yönlendirip aslında merhametli olmamak demektir. Evet, her haram, her günah bizi cehenneme götürüyor gibi görmeliyiz. Ateşe atılmak gibi görme durumuna bizi götürmediği müddetçe cehenneme yakini olarak iman ettiğimiz tartışılır. Evet, yani Hz. Ali öyle der, cennet ve cehennem e, duygusu benim imanımı hiç e, ne yapmaz ek, e, eksiltmez veya artırmaz cennet veya cehennem olmasa da ben aynı derecede iman ederdim e, veya cehennem olmamış olsa cennet olmamış olsa müslümanlar olarak biz ne kaybederiz ama ona inanmayanlar ya cennet varsa cehennem varsa ne kaybederler e, diye mevzu eder Evet, Kur'an-ı Kerim cehenneme döçar olanların kendilerine bir fırsat verilmesini veya ateşte yanmaktansa keşke bir toprak olsaydık demelı dediklerini ifade eder. İşte bu pişmanlığın fayda etmeyeceği zamandır. Biz bugünden kesin bir şekilde inandığımız cehenneme gitmeden işmanlıklarımızı burada yapmak ve ona göre tedbirler almak durumunda olursak e, ahiretimiz de güzelleşir, dünyamız da güzelleşir. E, ayrıca çocuklarımıza cehennemle ilgili, Allah'ın azabıyla, yakmasıyla ilgili e, eğitim, terbiye amaçlı sözlerimiz e, çocukların e, çocuk yaşları da günah işlemedikleri Allah'ın onları yakmaktan e, kesinlikle e, e, uzak olduğunu bildiğimiz açısından e, yanlış bir terbiyedir, yanlış bir eğitimdir. E, ufak tefek bir yanlış yapınca Allah yakar, Allah azap eder, cehenneme atar dediğimiz zaman e, o çocuk e, kendisi için pek suç kabul edilmeyen o durumlarla alakalı Allah'ı böyle hep her şeyi yakan acımasız çocuklara e, merhamet etmeyen e, bir e, e, korkutucu bir varlık olarak görür dolayısıyla Allah'ı sevmeye e, yönelmez çocuk eğitiminde e, cehennemi azabı e, çok ölçülü olarak vurgulamak ve çocuklarla alakalı yanlış böyle azap anlayışını görmekte terbiye amaçlı da olsa vurgulamamak e, dinin tasvip ettiği husustur. Evet sözü noktalamaya çalışayım. Ezan okundu. E, cennet ve cehennem aslında bize çok yakın. Mümkün ki e, bir e, hurmanın yarısının e, ağza gireceğinden çok daha yakın. Sahabe öyle kabul ediyordu. Evet ayakkabı bağına ulaşmaktan çok daha yakındır size cennet. Cehennem de öyle diyordu bir de. Yani eğilip ayakkabı bağınıza elinizi uzatmak kadar bir yakın veya kesin olan bir husus. Rabbim dünyamızı da güzel eylesin. Cennetliklerin yaşadığı cennete benzeten darul İslam ve darus selama benzetsin inşallah. Ahiretimizde de ebedi cenneti yaşayan, cehennemden tümüyle uzak kalan şuurlu muvahit müminlerden eylesin. Hepimizi inşallah orada da güzel nimetlerle baş başa beraber haşr olmayı nasip eylesin. Sübhanekallahü <gülüyor> ve bihamdik eşhedü en la ilaha illa ente, esteûzü bike ve ve ahiru davana en elhamdülillahi Rabbil alemin.